Sızıntı Dergisi 2008 yılı Şubat Sayısı Başyazı Bizim de kendimiz olduğumuz günler vardı. Bugüne kadar çok lütuflar gördük Hak elinden ve ne ışıktan günler yaşadık onun teveccühünden Zaman zaman bir kısım olumsuz yanlarımızdan ötürü hafifçe hırpalansak da, Ekseriya özel irtifatlarla günlerimiz hep güldü. Biz de dolu dolu sevinçlerle köpürdük. Köpürdük ve liyakatlerimizin kat kat üstünde ne sürpriz inayetlere şahit olduk. Ne görünmezleri gördük, ne erişilmezlere erdik. ...ve ne paha biçilmez mazhariyetlerle payelendirildik. saanak saanak ötelerden gelen... ...değişik dalga boyundaki lütuflar... ...ve yalnız olmadığımızı haykıran... ...ak alınlı hadiseler... ...hiç mi hiç eksik olmadı? Ara sıra ruhlarımızda bir gurbet hissi verirse de... ...bizi yalnız bırakmayan dostun... Yüzlerce hadise ile yakınlığını duyurması Ve ufkumuzun enginliği ölçüsünde maiyetini hissettirmesi sayesinde Atmosferimiz yeniden aydınlanır Ve gönüllerimiz şad olurdu Silinir giderdi bütün kederler ve tasalar İnşirah yağmaya başlardı ruhlarımıza Bırakırdık kederi, tasayı ve çocuklar gibi sevinirdik. Hadiseleri yakından takip edenler için onun iltifatları mütemadi ve teveccülleri de kesintisizdi. Öyle ki her zaman ufkumuz aydın ve magriblerimiz de maşrıklar gibi pırıl pırıldı. onun bize en büyük teveccühü sayıyorduk biz olarak kalmamızı ve biz olarak yaşamamızı. Zira bu sayede kendimiz gibi düşünüyor, kendimiz gibi davranıyor, hemen her zaman kendi sesimizle soluklanıyor, ruh ve mana köklerimizden fışkıran disiplinlere bağlı hareket ediyor ve kendi kültür değerlerimizi, Yine kendi üslubumuzla seslendiriyorduk. Seslendiriyor ve katiyen kendi kendimize yetmediğimizin ifadesi sayılan fantezilere girmiyorduk. Kendimiz olmayı her zaman bir lezzet gibi duyuyor ve bu sayede ondan gelen ilahi lütufları da semavi bir armağan gibi değerlendiriyorduk. O zamanlar biz kendimizdik. Zirvelerde dolaşma tabi halimiz ve bu aydınlık atmosfer de değişmez iklimimizdi. Bu nur efşan dönemde sık sık tadıp duyduğumuz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilahi teyit ve ruhani hazlara o kadar alışıktık ki, düşünce ve hayallerimizle ne zaman bu dünyanın o renk ikliminde seyahate çıksak, kendimizi cennetlerin koridorlarında sanır ve bir daha da bu atmosferden ayrılmayı asla düşünmezdik. O zamanlar biz kendimizdik ve o pırıl pırıl günler de bizim günlerimizdik. Şimdilerde o rengarenk ledünlilikten ve o çerçevede duyup yaşadığımız ruhanilikten ne kadar uzak olduğumuzu tam kestiremiyorum. Ne var ki ara sıra belli saik ve çağrışımlarla o altın zaman dilimlerine hayali bir seyahatte bulunsam, ne kadar değiştiğimizi, ne kadar başkalaştığımızı acı acı hissediyor ve ürperiyor. Ürperiyor... Ve kendi kendime eyvah ne kadar başkalaşmış, ne kadar kendi ruhumuzdan uzaklaşmış, ne kadar renk atıp soluklaşmış ve bir kısım fanteziler uğruna ne kadar kendimize etmişiz diye düşünüyor ve hayıflanıyorum. Gerçi bir manada o zamanlar itibariyle ufkumuz dediğimiz noktayı bütün bütün unutmadık. Düşünce ve tahayyül dünyamızda, hafıza merkezlerimizde hala bize ait ince, zarif, yarı açık yarı kapalı bir hayli hususiyetler ve renkler türleniyor. Ama her zaman içimizi kanatan hızlı bir başkalaşmanın sürüp gittiği de muhakkak. Önceleri içimizde hep lezzetli bir ledünnilik hükmederdi. Düşüncelerimiz ufuklu ve muhteşem. Duygularımız süt gibi dupduru. İfadelerimiz metafizik derinlikli. Üstüplarımız da meleklerin muhaberelerinden bir şive kapmış gibi, sürekli semavilikle tınlar ve çevreye ilham edalı ne büyüleyici şeyler fısıldardı. O zamanlar dünya bizi dinlemeye koşar, Ruhaniler sükut murakabesine dalar, Ve ihtimal melekler de bu armoniye dem tutarlardı. Bu sayede bizler çok defa arzda semavilikler yaşar, Dünyada ukba derinliklerini duyar, Ve adeta kendi halimize imrenirdik. Hasılı o zamanlar iç derinliklerimizden gündelik davranışlarımıza kadar her tavrımızda ayrı bir tat, ayrı bir ve ayrı bir lezzet ve ince zarif, latif bir bizdenliğin duyulup sezilmesiyle adeta büyülenirdik. Bu şiirimsi atmosfer o kadar sihirli ve tesirliydi ki, hiçbir yabancı mülahaza, Hiçbir fantezi onu ihlal edemez. Hiçbir ahiyar düşüncesi bu atmosferi delemezdi. Dolayısıyla da ifade ve beyanlarımızda, tavır ve davranışlarımızda, yabancılıkla alakalı hiçbir dekolte renge desene rastlanamazdı. Her zaman atmosferimizi renkli bir derinlik kaplar ve nazda bir buğu sarardı. Nadiren de olsa, bir kısım ses, görüntü ve daha değişik aykırılıklarla karşılaşılsa da, arkasından bütün çevre yine kendine has, o sihirli ve esatiri hale bürünür ve kendi rengi, kendi deseniyle türlenmeye dururdu. Öyle ki, bütün olumsuzluklar buluta yükselen nemler gibi çiğ noktasına ulaşır, Yağmura dönüşür Ve sağnak sağnak Gönül yamaçlarımıza boşalırdı Boşalırdı da Bütün iç alemimizi saran bu ledünnilik Görme duyma dünyamıza kendi boyasını çalar Ve bize ufuk ötesinden Neler ve neler fısıldardı Böyle bir ledünnilik bazen ruhumuzu ağzına kadar doldurur bizi değişik hülya alemlerinin ferah-feza iklimlerinde dolaştırır ve fiziki dünyaların onca darlığına karşılık ruhlarımıza kainatlar genişliğinde ışıktan alemler vaat ederdi. İmanımızın gücüyle ve metafizik mülahazalara açık bulunmamız sayesinde eşya ve hadiseleri farklı görür. Tabiatı, dinin rengine boyanmış bir ilahi kitap gibi duymaya başlar. Her varlığı, her nesneyi birer semavi mesaj gibi dinler, yorumlar, manalandırır ve idrak ufkumuza giren her nesnenin elinden kase kase marifet, Muhabbet, zevk ruhani ve aşk-ı iştiyak kevserlere içerdik. O günler gönlümüze öyle enfes şeyler nakşetmişti ki, Tarihi değerlerimiz bir bir devrilip, Her taraf harabe zara döndükten sonra bile, hala bize ait o güzelliklerin tat ve halavetini ruhlarımızda hissediyor ve bu tatlı rüyanın hep böyle sürüp gitmesini diliyoruz. Diliyor ve geçmişte masar olduğumuz nimetleri birer referans kabul ederek verilenlerin çehresinde verilecekleri okur gibi oluyoruz. bugünkü bütün çırpınmalarımız, yazıp çizmelerimiz, gönüllerimizde her zaman dipleri duyup hissettiğimiz, gelecekteki o sihirli dünyalar içindir. Evet, gazeteler, kitaplar, mecmualar ve kendimizi ifade etme adına başvurduğumuz diğer vasıtalar, hep o sihirli dünya içindir. Yıllardan beri bizi kendimiz olma hülyaları arkasından koşturan, bu mecmua, bu sızıntı mecmuası da özümüze ait sese soluğa ulaşma konusunda bizim için farklı bir enstrüman oldu. Evet o yer yer ruhumuzun heyecanlarını seslendiren bir dil, zaman zaman da bizi ruh kökümüzle irtibatlandıran bir dal oldu ve bize bir hayli turfanda meyveler sundu. Ben onun hala ruhunu yitirmediğine inanıyor. Daha uzun süre sesimize, soluğumuza tercüman olabileceği düşüncesiyle oturup kalkıyorum. Zaman her şeyi soldurup tesirsiz hale getirdiği gibi, bir gün onun da böyle bir hükmü kazaya maruz kalacağı izahtan varestedir ama ben ona hissiyatımıza tercüman olması istikametinde. Ve hakka bakan, hakkı gösteren hizmetlerinde uzun ömürler dilemeyi bir vefa borcu biliyor mu?